İnsan olduğuna serilmiş bir sofradır. Evet muhteremimiler. İçinde ne varsa her şey insan hizmet için ikram olarak yaratılmıştır. Aklü hayalinizden geçen bütün nimetler insan içindir. Devletinin katrası, bahri muhit insan verdiği devletin damlası okyanuslar kadar geniştir. Muhterem Müslümanlar, nimeti bu kadar azim olan Mevla'ya kulun elbette şükretmesi gerekir. Bunun üzerinde durduk. Rabbimiz cümlemizi zümreyi şakirine ilhak buyursun inşallah. Muhterem kardeşlerim, tabii nimetler küçüklü büyüklü. Gerçi bir dersimde dedim ki nimetin küçüğü olmaz. Yerine göre bir bardak su bir hayat kurtarır. O anda bu nimet bütün nimetlerin en büyüğü sayılır muhterem üminler. Çölde son nefesini susuzluktan vermek üzere olan bir mümini düşününüz, bir insanı düşününüz. Alevler içerisinde yanan bir insan susuzluktan son nefesini verecek. O kimseye böyle kardeşlerimin benim için ikram ettikleri gibi buz gibi bir suyu verip veya ayarlanmış bir suyu verip hayatını kurtarmak o kimse için nimetlerin en büyüğüdür. Ama biz yine büyük nimetleri sıralarken dedik ki dersimizde insan oluşumuz ilk ve en büyük nimet. Dört ayağı üzerinde sürünen bir mahluk olarak yaratırdı Cenab-ı Hak. Ne faziletimiz var ki bizi iki ayağı üzerinde akıl, fikir, izan ve idraklerle teşhis ederek insan olarak yaratmış bu aleme göndermiş muhterem Müslümanlar. Bu karşılıksız lütfu ilahi. Dersin pek mukaddimesinde olacak ama bir latife arz etmiş olayım. Medar-ı olur inşallah. Bayezid Bastami Hazretleri yanında birkaç müridanı İhvanı ile beraber bir yerden geçerken karşıdan bir köpek geliyormuş. Hazreti Bayezid köpeğe karşı biraz kenara çekilerek bayağı arzı taziyim ediyor. İhvanı alışmış olmadıkları bir şey olduğu için muhterem üstadımız köpeğe karşı Aşırı saygıda bulundunuz. Sebebi hikmetini anlamak istiyoruz derler. Bayizli Basami Hazretleri diyor ki, Onlar mahlukatın dilinden anlarlar muhterem Müslümanlar. Ya. Mahlukatın dilinden anlamak, Enbiyada mucizedir. Evliyada keramettir. Peygamberi Zişan Efendimiz'e tebaiyet yoluyla bil vasıta, bir tebiiye, bil asar evliyanındır, bir tebiiye evliyanın keramatındandır. Onlar mahlukatın dilinden anlarlar. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Allah'ın sırrını bilen mahlukun sırrını bilmez mi hiç diyor. Cenab-ı Hak esrarını enbiyasına veriyor, evliyasına da lütf ediyor. Allah'ın sırrını bilen, hiç mahlukun sırrını bilmez olur mu?" diyor. Muhterem cemaat, insan oluşumuz değil mi? Ya yememizde, içmemizde, hayatımızın bütün iniş ve yokuşlarında, helha, her halükarda ama tabi bu nimetin kadrini eğer bilirsek ve değerlendirirsek, Derslerde sık sık geçiyor ama Tekrarında fayda var İnsan aklına Ruhuna Tabi olur Kur'an'a ve sünnete gönül verir Allah'ın rızası çizgisinde Yürürse ihlası da tam olursa Meleklerden üstün mertebelere Yükselir Meleklerden üstün mertebelere Yükselir Eğer insanoğlu şehvetine Hırsına ve şeytana, nefsine tabi olursa baş aşağı esfele safiliğine iner hayvanlardan daha bayağı ve adi derekelere düşer. Bugünün cemiyetinde İslam'ın aleyhinde Kur'an'ın aleyhinde şeriatın aleyhinde hakikati ilahiyenin aleyhinde söz eden köpeklerin mertebesi Baizli baştaamiye hitap eden köpekten bin kat daha aşağıdır muhterem Müslümanlar. <Susur> em tesma'u Kur'an E feraytan men ittaqada ilahahu hawaahu afanta takunu alayhi vekila Em tesma'u ekseruhum yesma'un ay yaqilun innuhum illa kal anami bel Onlar yiyen, yayılan mahluklar gibidir. Belki daha aşağıda bayağı insanlardır, adi kişilerdir. Ya Rabbi bizi bize bırakma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar ben sık sık söylüyorum size Resulullah'ın duasını ezberleyin diye. Masum insan, masum insan olduğu halde kainatın göz bebeği Enbiya'nın imamı Peygamber-i Efendimiz nefsinin Haşa. nefsinin şerrinden Allah'a sığınarak buyuruyor ki Allahumma la ila nefsi tarfata aynin ve la aqall min zalik. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni bırakma. Biraz Demek ki beş vakit namazlarımızın sonunda Haluk'un sücelerine dua eden bu duayı benim madem inşallah. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma. Fakhumur serin böyle dua ediyor. Müntem Müslümanlar insanlık nimeti. Her dersimde mukaddime yapıyorum ki unutulmasın diye. Arkasından en büyük nimet İslam nimeti dedik. İslam nimeti. Beşeriyet için Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu tek din. İnne dina indellahi il i̇slam Allah nezdinde din İslam'dır. Diğer ayet de ve razıytu lekümül <gülüyor> Sizin ancak İslam'ı din seçmenizden ve Müslüman olmanızdan razı oldum buyuruyor Cenabı ı halik Rüzulcelal. Rızası yolunda ve İslam'ın ışığında ömrümüz pırıl pırıl nur içinde geçsin. Gülerek ölmeyi Rabbimiz mukadder kılsın teala. Oh. Muhterem Müslümanlar dersimizin serlevhasını tezgin eden ayeti kerimede de Cenabı Hak Estaizu Billah Efe men şerahallahu sadrahu lil فَهُوَ Allah bir kimsenin sadrini, kalbini, ruhunu İslam'a şerh eder ve açarsa ne büyük lütuf, ne büyük lütuf Muhterem Müslümanlar bir mecliste İslam'dan bahsedilse İslam'ın fazailinden bahsedilse İslam'ın rahmeti, feyzi, bereketi ve nurundan bahsedilse Bahsedildikçe, söylendikçe Müslümanın sadrinde bir inşirah, gönlünde bir rahatlık, kalbinde bir surur iç aleminde adeta çiçekler açar. Bu imanın alametidir. Bir kafirin, bir münafıkın önünde bulunduğu bir mecliste İslam'dan bahsedilse, Kur'an'dan bahsedilse, imandan bahsedilse muhterem Müslümanlar Allah korusun içi daralır, sadri sıkışır. Gönlünde perişanlık, adeta kriz ve nöbet hasıl olur. Daha da artırarak istikrah eder muhterem Müslümanlar. O meclisi terk etmekte bulur rahatı ancak. Kafirlerin, müşriklerin, münkirlerin, mülhitlerin, müfsitlerin, münafıkların görüntüsü bu muhterem ünliler. Onları bir hak ve gerçek mecliste, Şöyle biraz İslam'dan bir şey söyleyelim de irşad edelim deseniz sıkıntı basar. Sureti de böyle bir şeyi kabul etmek istemezler. Ve muhterem Müslümanlar bugün vatan satında İslam denince acayip acayip şeyler söyleyen ve yazan iki ayaklı mahluklar işte bu cinstendir muhterem müminler. Onların sadrini Cenabı ı Halık-ı Zülcelal İslam'a karşı açmıyor. Halbuki ise bir kimsenin gönlünü ve sadrini Cenab-ı Hak İslam'a karşı hidayet ve inayet ve tevfik ile açarsa فَهُوَ ala نُورٍ مِنْ Rabbi. Onlar Rabbisinden bir nur üzerinedir. Sürur üzerine, sürur içindedirler o inşırah. Cennete kadar onları götürecektir Ve cemali ilahiye nail ve mazhar kalacaktır Teala. Muhterem Müslümanlar Sözü uzatmadan bugün İslam'da adalet mavzuunu işleyeceğiz Birkaç derstir yarım kalıyor hep Şöyle demiştik İslam Bütün beşeriyetin dini Ezelden ebede ila kıyâm-i sâa Dünyanın kıyameti kopacağı güne kadar insanlığın dinidir. Kabul edenlere ne mutlu etmeyenler büyük husra'nın içerisinde mahşerde uyanacaklar. Elmallah Hamd Efendi merhumun tefsirinin mukaddimesinde dediği gibi kanunla uyanmayanlar kanunun titretici soğuklarıyla uyanacaklar bir gün. Ama fayda verir mi diyor koca müfessir. Şeriat nizamı, ilahi ikazlar, Kur'an sauti ve sayhalarıyla, tebliğ ve irşatlarla İslam'ın getirdiği nizam ile uyanmayanlar yarın mahşerin kanunuyla titretici, üşütücü, dondurucu ve korkutucu şiddetiyle uyanacaklar. Eyvah diyecekler. Kapı caminin muhterem cemaati mahşerde eyvah debenin faydası olacak mı acaba? Olmayacak. Hatta son nefesinde cehennemdeki çukurunu görünce dahi faydası olmayacak muhterem Müslümanlar haberiniz ola. Haletiye istiyoruz ona. Artık cehennemdeki çukurunu görünce ben İslam'ı kabul et firavunun yaptığı gibi. Dalgaların içerisinde tam boğulmak üzere Kızıl Deniz'de ben beni İsrail'in Musa ve Harun'un Rabbisine inandım demek istedi. Fakat Cenab-ı zulcelal "El an ve kad ve kuntem Bundan evvel ifsad edici ene rabbukumul ala diyen zalim ve hainlerden biriydin. Cehennemdeki çukurunu gördükten sonra artık imanın kabule şayan değildir." diye Cenabı Hak reddetti. Muhterem Müslümanlar, burada şunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Son nefeste herkes nedamet edecekmiş. Son nefeste herkes. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna tabii. Cenab-ı Hakk'ın zatını ve envarını, rızasını verdiği kullar, ebedi sürura kark ettiği kullar müstesna. Alimler de nedamet edecekler, keşke ilmimle çok ameleseydim diye, veliler de çok nedamet edecekler, keşke ittika ve ihlasa daha çok riayet etseydim diye, aditler de nedamet edecekler, keşke geceleri daha erken kalsaydım diye. Sadakayı çok verenler de ne nedamet edecek Aniyayı Şakirin Servet sahibi Servetini din ve İslam yolunda harcayanlar Onlar da nedamet edecekler son nefesinden için Avuç avuç verdim Keşke kucak kucak verseymişim diyecekler Muhterem Müslümanlar Keşke Kucak kucak verseymişim Diyecekler Şarani öyle diyor Şarani tembihül muterrinde öyle diyor İmamul azam Hümamül Akdem Hazretlerini rüyada görmüş. Mezanneden, evliyadan, büyüklerden bir zat. Keyfe halet ya İmam. Halin nasıl ya imam, Ne alemdesin diye sormuş İmam-ı Azam Hazretlerine vefatından sonra. İmam-ı Azam Efendimiz ah. Bir hadisten Fetavayı Bezzaziyet Sahibinin mukaddeme beyanına göre levyutan nasıl bir davahum? Ldaa رجال دماء Ve ancak onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ancak onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ancak onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ancak onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ancak onunla ilgili bir insan. söyleyemem. Ancak onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ancak söz açıldı sohbet ediyorum muhterem müminler kalırsa geleceklerse konuşuruz adalet bahsini 52 veya 55 defa haccı var 52 veya 55 defa ve hacca hamsen ve hamsine hicceten i̇bn Abidin'in şerh kısmında i̇bn Abidin Haşiye meşhur 6 ciltli kitabımızın şerh kısmında müştehitlerin Müştehitlerin hayatından bahsederken eser, o mühim eserde öyle diyor, 55 defa haccetti, Rabbisini 100 defa rüyada gördü, 30 sene yıl orucuna devam etti, 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazı kıldı. Son haccında Kabe'nin anahtarını tutan zata Hacip deniliyor ona Kabe'nin anahtarını tutan zata ricada bulunuyor Belki bundan sonra gelemem Müsaade ederseniz Ben bu gece Kabe'nin içinde kalayım Teberrüken Ve ömürlük bir hatıra olarak Sabaha kadar Beytullah'ın içinde Rabbime bir ibadet edeyim diyor İmam-ı Azam Tabii tanınmış bir insan reddedilmiyor bu teklifi. Kabe'nin içinde kalıyor ve sal fihe rakateini benel amudeyn. Üç tane direk var müterem sümalar. İlk iki direğin arasında sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor bir gecede Bir gecede. Bir rivayete göre sağ ayağının üzerinde sureyi Kehf'e kadar yarı elham tabir edilir. Sağ ayağının üzerinde birinci rekatta 1500. cüz. ve secdeden sonra kalkıyor, sol ayağını basıyor, sağ ayağını kaldırıyor 1500 cüz daha. Hatim bitiyor. Ve şafak atmak üzere Bu zatları bırakacakmışız da. Muhterem müminler. Allah'ın kulları. Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Bu zaatları bırakacakmışız da bu kilotu kirlilere uyacakmışız. Ya. Onlar bilememişler, onlar görememişler, onlar gericiler, onlar tutucular, onlar dünya işinden ne anlarlarmış da Muhterem Müslümanlar Biz Her şeyimizi bırakarak Bu kilotu kirlilere uyacakmışız Ne'unzu billah Ne'unzu billah Milyarlar defa Haşa ve ne'unzu billah Evet muhterem Müslümanlar Evet İmam-ı Azam İki rakatten selam veriyor ve Halik-i Zülcelal Hazretlerine iltica ediyor, elini kaldırıyor. Ya Rabbi, sana layıkı çile ibadet edemedim. şeriatı ı gereği kadar hizmette bulunamadım. Ama seni bildim diyor İmam Azam Efendimiz. Ama seni bildim diyor Zatına olan marifetime Kulluktaki kusurumu bağışla Allah'ım diye gözyaşları Şar diye iniyor Muhterem Müslümanlar Cenabı ı Halık-ı Zülcelal İmam-ı Azam'ın kalbine sesleniyor Evet İlham diyoruz buna İlham diyoruz buna Enbiyaya vahiy gelirdi Evliyaya ilham gelirdi Aşk eri Mevlana öyle diyor mesnevisinde Aşk eri Mevlana mesnevisinde öyle diyor Cenab-ı Hak suretün nahilde Ve evha rabbüke ile nahil diye buyurdu Rabbim arıya vahyetti buyuruyor Cenab-ı Hak dağlarda bağlarda bahçelerde gezerek bin türlü çiçeklerden toz alıp onları bal yap kullarımın menfaatine arz et ve sonunda fihi şifaü nas ayeti celile ve hu rabbuke <gülüyor> ile nahil Kur'an-ı Kerim Rabbin arıya vahyetti diyor ey ekremi mahluk eşrefi mevcud olan insan oğlu sen arıdan da mı aşağısın ki bu ilhama mazhar olmuyorsun diyor. Ben de hocuyum be. Olsa olsa bu işin bana olması lazım. lazım biz aşağı yukarı 45 yıldır söylüyoruz. Hoca olursun, hacı olursun, birçok şey olursun ama Adem olmak gaye, Adem olmak gaye. Ya ya Ademiyet dadı haktır herkese olmaz nasip diyor şair. Adem olmak yani insanı kamil olmak ah, ah ah. Gözümüzün yaşıyla gönlümüzün ateşiyle bütün varlığımıza müsavi niyaz ve dualarımızla Rabbimizden istiyoruz. Ya Rabbi bizi arifler, kamil insanlar zümresine ilhak eyl. En azından, en azından onların sevgisini gönlümüzden alma ya Rabbi diye iltica ediyoruz. Muhterem İmam-ı Azam, Hümam-ül Akdem Hazretlerine Cenab-ı Hak ilham ediyor. Ya İmam, beni bildin ve şeriatıma layıkı çile hizmette ettin. Seni ve senin mezhebinle amel edeni kıyamet sabahına kadar affettin buyuruyor Cenab-ı Hak. Hacı Veyisal hocamız koca üstad, Hacı Veyisal hocamız böyle bir mavzu oldu mu? Hoca dedi ki diye çıkıp gelme sahteker derdi. Hoca dedi ki diye çıkıp gelme sahteker derdi. Koca üstad ya TC'nin milli eğitiminden yetişen bu yik ve sakalı matruş profesörler ı Azam efendimiz Hazretlerine bırak canım sen de diyorlar muteramimler. Ya. Seni Meseleler yol kavşağında pabuç giyiminde belli olacak inşallah Bugün Bugün herkes bir şey söyleyebiliyor Evet Pazar ortada demokrasi falan var ya Fikir ve söz hürriyeti var muhterem Müslümanlar Konferans veriyor adam rahat rahat İmam-ı Azam da hata etmiştir diyor falan Ben bazen kabalaşıyorum, muhterem Müslümanlar ben bazen kabalaşıyorum, ulan falan diyorum beni bağışlayın olmaz mı muhterem cemaat? Bunu herkese falan da demem yani evde oğluma bile dediğim vaki değildir denebilecek kadar evet ama bu tiplere ulan diye sesleniyorum kusurumu Allahu Zülcelal evvela sonra sizde bağışlayın muhterem müminler. Hacı Veysade Hocamız bir gün bu kürsüden, fakirde şöyle bir yerde dinliyordum, ulan falan dedi, ya ulan demek er adam demek dedi, kusura bakmayın dedi, arkasından böyle bir tasihte bulundu. Ben de bu kadarını söyleyivereyim de zarar yok, kırgınlığa sebep olmasın. Muhterem Müminler, işte imam ı Azam. İşte İmam-ı Azam İmam-ı Azam demek İmam-ı Alem İmam-ı Evra İmam-ı Etka Demek Muhterem Müslümanlar İmam-ı Esen, Esen Yani Bütün müştehitlerin en yaşlısı En alimi En müttehisi En çok sakınanı En çok bileni Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret Amin. Muhterem Müslümanlar Rüyayı da söyleyivereyim de, işi uzattım elbette. Rüyada görmüşler, bu menkıbelerini dinledikten sonra, Ya imam nasılsın, ne alemdesin diye rüyada görmüşler. Herkes ölürken nedamet edecek dedim ya muhterem Müslümanlar. Ona bunu da misal veriyordum. Mesela dağılmış oldu. Ya imam nasılsın diye rüyada görüp soruyor büyüklerden biri. Ah diyor, ilmin riayet edilmesi gereken daha pek çok hususları varmış ömrümüz yetişmedi diye buyuruyorlar, ömrümüz yetişmedi diye buyuruyorlar Muhterem Müslümanlar, evet biz onları sevenlerdeniz onların çizgisinde açlığı çığırda yürüyenlerdeniz mahşerde onlarla haşrolunmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahu teala. Müminler, İslam yeni tabirle evrensel din beynel milel din, beşeriyetin ezeli ve ebedi dini. Rabbimiz, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ve وَاِنَّا لَهُ لَهَافِظُونَ fehvasınca, o zikri biz indirdik, biz. İslam demek, Kur'an demek diyoruz ya muhterem Müslümanlar. İslam'ın bütün nizamı Kur'an ve sünnettedir. Binaenaleyh zelik, o zikri biz indirdik, biz. Kıyamet sabahına kadar onu koruyacak olan da biziz buyuruyor Cenab-ı Hak. İslam ebedi dindir. Ama hangi kaide ve rükunlere dayanıyor? Bunun üzerinde duracağız dedik. Bu rükünler, bu sağlam kaide ve oturaklardan. Muhterem Müslümanlar bir anıtı tikerken altındaki yapılan taş kaide deriz ona. Evet, İslam'ın da kaidesi oturduğu esas hükümler başta bir adalet muhterem müminlerdir ebediliğini buradan alıyor İslamiyet adalete oturmuştur mesela bütün hükümlerinde bütün hükümlerinde bütün emirlerinde bütün yasaklarında İslam verdiği bütün direktiflerinde adildir çünkü Allah'ın hükmüdür beşerin saadetini mütesammindir. yani Eliften yaya kadar İslamla gelen İslam'ın getirdiği, arştan inen ve Rasulullah'ın şari'azamın vaz ettiği bütün nizamı ilahi, şeksiz ve şüphesiz. Kütüphanelerimiz milyonlarla eserlerle dolu deve yükleriyle. Şimdi deve yükü tabiri küçüldü artık tabii. Muhtemel Müslümanlar bu, bu bütün eserler İslam'dan çıkarabildiği kadarını çıkarmış. Kaydedebildiği kadarını kaydetmiştir. Bütün bunlar adildir muhterem müminler. Burada şöyle bir meseleyi de ifade etmek isterim. Dünyanın hiçbir yerinde ve sisteminde İslam'a uymayan bir kaide ve ölçünün adil olması mümkün değildir. Muhterem müminler dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir sisteminde İslam'a uymayan herhangi bir hüküm ve kararın adil olması mümkün değildir çünkü beşer için adalet Allah'ın nisan ve hükmündedir ona ona muhalif olacaksın ve hem de adil olacaksın Muhterem üminler bu mümkün değil Yüce Rabbimiz beşeriyete şuur insan buyursun Teala. ve men lem yahkum, Bima enzal <gülüyor> Allahu fayülaikahumul kafirun ve mellem yahkum bima enzal Allahu fayülaikahumul zâlimun ve mellem yahkum bima Allahu fayülaikahumul fasikun Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir Allah'ın indirdiğiyle, Allah indirdiğiyle, Allah indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir Muhterem Müslümanlar şu halde biz nefsimizde, aile hayatımızda ve var olduğumuz müddetle bütün işimizde her fiil ve amelimizi Cenab-ı Hakk'ın nizamına uygun olarak tatbik edeceğiz ki ona adalet denir. Muhterem Müslümanlar ben derslerimde şunu da söylüyorum size devamlı olarak. Bir Mercedes motoru ...bir Opel motoru farz edin. Bu motorun hayatiyetini... ...en iyi kim bilir... ...diye söylüyorum, soruyorum cemaatıma. Mercedes arabasındaki motor... ...Opel arabasındaki motor... Renault arabasındaki motor... ...Farasa... ...bu motorun hayatiyetini... ...kaç numara yağ konacağını... ...süratının ne olacağını... ...Rektefe ve revizyonun ne, ne zaman yapılacağını... ...efendim... Piston ve sekman ve gömlek değişmesi ne zaman kaç yüz bin kilometrede olacağını kim bilir muhterem Müslümanlar? En iyi kim bilir? Gençlerden biri kalkıp diyor ki, hocam proje mühendisi bilir. Proje mühendisi bilir. Yani o motoru aylarca kafası çatlarcasına düşünüp kağıda çizen ve, so ve onu sonra fabrikada Kuvveden file çıkaran mühendisi bilir Yani yapanı bilir muhterem Müslümanlar Değil mi? O motoru yapan mühendis bilir Binaenaleyh Şu vücudu Şu muciz vücudu yapan Kimdir muhterem ünlüler? Allahu Zülcelal Allahu Zülcelal Ya Göze Görme kudretini Dile Dile Söyleme hasletini Kulağa duyma faziletini Ele tutma gücünü ayağa yürüme imkanını Kalp muhterem sümolar Cenab-ı Nuh aleyhisselamın sadrinde 1400 sene aşağı yukarı 1200 sene Veya 1400 sene Enbiya tarihi kaydediyor Kur'an-ı Kerim Sadece 950 sene kavmini dine davet etti diyor Kur'an-ı Kerim Nuh Aleyhisselam'ın Sadece Tebliğ müddeti 950 sene diyor 1200-1400 Sene Nuh Aleyhisselam'ın Sadrinde kalp Allah Allah Allah Allah Allah diye çarpıyor Revizyon istemiyor Rektefe istemiyor muhterem Müslümanlar Yedek parçası da yok pırıl pırıl Dolduğu gün gibi tertemiz Ama şimdi Kalpler hastalanıyor hocam ona ne dersin ya O da Allah'ın yapısı bu da Allah'ın yapısı Ya muhterem Müslümanlar imandan, Aşktan Kur'an nurundan saher uyanıklığından Hak yolunda cihattan Rabbe ubudiyet ve kulluktan uzak kalan bünyeler Bir bir de Dünya sıkıntısı muhterem Müslümanlar sıkıntı keder Ona şimdi tıp stres diyor ya stres Olur olmaz şey Olur olmaz şeyi keder ediyor Faili muhtar sen misin alemi sen mi yarattın Kainat senin keyfine mi uyacak Hayır ezelden ebede akan ilahi kudret bir tayin, bir takdir de bulunmuştur. Herkes ona uymaya mecbur. Ancak irade-i cüz'iyen, ihtiyarı cüz'iyen harcayacaksın, kendini saadete götürmek için bir şeyler yapacaksın. Bunun dışında şöyle oldu, böyle olmadıydı. keder kalbi de, kafayı da, damarı da mahvediyor muhterem Müslümanlar. Koca Mevlevi, Koca Mevlevi galip dede merhum ne güzel söylemiş muhterem Müslümanlar. da keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden söz piri muganındır diyor. Muhterem Müminler ilahi aşk ve sevgiyle dolu olan bir kalpte hiç dünya kederi olur mu? Koyma kadehi elden dediği ilahi aşkın şarabı. وَكَسَنْ دِهَاقَا Sûretü'l-mülk nebede ikinci sayfada birinci satırda وَكَسَنْ دِهَاقَا Muhterem Müslümanlar dolu dolu kâselerle cennet şarabını dünyada içenler müstesna cennet şarabı ya sipehsalar yıllar evvel mutala ederken Mevlana'nın hayatından bahseden sipehsaları okuyordum Orada şu beyti de almış, bakınız. Mest olan mestane gelmiş ta ezelden ta ebed. İççiler aşkın şarabın abu engur olmadan diyor. Da bağ olmadan, asma olmadan, çıbık dikilmeden, üzümden şıra sıkılmadan onlar aşkın şarabını içerek bu aleme mest ve aşk eri olarak geldiler diyor. Galipçede merhumun ifade ettiği aşkın şarabı bu muhterem Müslümanlar. Yoksa bizim ayyaşların içtiği aşkın şarabı değil, sakın, sakın yanlış anlamayın. Ya. O sarhoş etmez, o aklı almaz, o insanı çocuklara bile maskara kılmaz, o Yunus Emre'nin dediği gibi bir defa içtim de bir daha susamadım diyor. Rabbin bana aşkın şarabını lütfetti. Onu bir defa içtim de bir daha susamadım artık diyor. Cennette de Cennette de öyle olacakmış muhterem Müslümanlar. Susadığından dolayı içecek, zevk için içecekmişiz. Evet muhterem müminler. Men şerebemin minhu şerbeten vahideten La yazmavu ba'dehu ebede Fahri kainat öyle diyor. Cennetteki ilahi aşkın şarabı, Cennetteki o nehirlerin suları içildiği zaman Kardan daha soğuk, baldan daha tatlı. Abradu min el ve ahla min el-asl. Mahşerde Rabbimiz fahri kainatın havzu Kevser'inden içirsin inşallah. <gülüyor> Müslümanlar ben öyle dua ediyorum. Mahşerde Cenab-ı Hak fahri i kainatın havzu Kevser'inden içirsin inşallah. Hacı ve Saadet hocamızdan duymuştum. Sonra Nüzhetül <gülüyor> Mecalis diye Belki 30-35 sene evvel gördüğüm bir latife Eserde de gördüm Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz Kevser havuzunun kendine ait olan musluğunun başında Ayrıca dört tarafta dört tane musluğu olacak muhterem Müslümanlar Birinde Ebu Bekri'ni Sıddî Birinde Faruk-u Azam Birinde Osman-ı Zinnurayn Birinde Hazreti Ali bulunacakmış Susadım, yandım diyenlere kase kase sunacaklar inşallahu teala. Kase kase deyince büyük velilerden biri şöyle diyor muhterem müslümanlar. Ya Rab ez irfan mera peymaneyi yi serşar di. Çeşme bina canı ağahu dili didar diyor. Evet. Ya Rabbi bize irfan İrfan ve marifet ve ledünniyat pınarından dolu dolu kaseler lütfet. Hepimiz için, hepimiz için manevi ilimler ve marifetler dua ediyorum, niyaz ediyorum muhterem müslümanlar. Allah'ımız irfan deryalarından hepimize dolu dolu kaseler ihsan buyursun inşallahü teala. Ya Rab! Ez irfan mera peymani serşardı ''Şeşmi bina canı agahu dili bidardi'' ''Gören göz, aşina bir ruh, uyanık kalp lütfet'' diyor. ''Gören göz, perdelerin arkasını, dünyanın da arkasını gören bir göz, Allah'a aşina bir ruh, hakikat ve esrarı gören bir kalp lütfet'' diyor. ''Olur mu?'' derseniz muhterem müminler. Ya oldu bile. Cenab-ı halik -ı Hazretleri istedikten sonra... وَمَا دَلِكَ عَلَى bi aziz Zorluğu ve güçlüğü var mı? Allah isteyecek muhterem Müslümanlar. Ama biz dua edeceğiz. Mümin kardeşim, senle ben dua edeceğiz. Dünya nimetleri, Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem Müminler. Dünya nimetleri gelirken sürur getirir, giderken keder bırakır. Bir elbisenin üzerine bir şey dökül vermesi insanı mükeder eder. Bir yepyeni araba alıyorsunuz, pisim pisim derken bir kaza yapılıyor. İnsan acayip kedere kark oluyor. Ve hakedâ ve hakedâ. Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem cemaatim, ben şunu söylüyorum. Öyle nimetler lütfetsin Rabbimiz ki, onun gelişi de sürur, gidişi de olmayacak, ebedi olacak o nimetler artık. Ebedi olacak Dünyada o nimetler Ölürken o nimetler Kabirde o nimetler Mahşerde o nimetler Cennette o nimetlerle Perverde olmamızı Rabbiz Zülcelalimiz kolay getirsin Ve lütfessin inşallah Muhterem cemaat Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Değişik tecellilerde bulunmuştur Herkesin nasibi ayrı ayrıdır bu nasipler ve taksimat içerisinde Rabbimiz bize dünyada da ahirette de saadet getireceği lütfesin malzumuz şu idi muhterem mimiler, biraz genişletmiş olduk adalet malzumu kalıyor ama İslam nimeti derken insanın saadeti derken ve saadet mutlaka İslam'ladır derken Opel ve Mercedes motorunun hayatiyetini mühendisi bilir dedik ya. İnsan vücudunun hayatiyet ve saadetini de Allah bilir yaratıcı o çünkü diyoruz. Suretul Mülk E la men Hafızefendi bak bakayım E la ya'lemu men halak, Ya E ya Hiç yaratan bilmez mi? Muhterem Müslümanlar bak bak bak Mevla ne diyor? Hiç yaratan bilmez mi? İstifamı inkaridir Erbabının malumu Her şeyin en güzelini insan için Elbette yaratan bilir O latiftir O her şeyden haberdardır diyor Kur'an-ı Kerim Şu halde İnsanoğlu saadetini Halık-ı Zülcelal'den Gelenden, gelen nizamdan Arayacak ve aradığı her şeyi Orada bulacak. Muhterem Müslümanlar Bunu şöyle mahallemizin veya yaşadığımız yerin misaliyle de arz etmiş oluyorum, daha iyi anlaşılacak. Operatör En mütehassıs bir operatör, bir cerrah Hastayı yatırmış Az evvel kalpten bahsettik ya Kalp ameliyatı yapıyor muhterem Müslümanlar Operatör Kalp ameliyatı yapıyor Şimdi O deriler, kemikler falan böyle ciz cız diye Kan çıkarmadan Lazer ışınlarıyla kesiliyor muhterem Müslümanlar kan çıkarmadan Kesmiş açmış kapağını sadrin kapağını Kalbi eline almış böyle bakıyor Sağ kulak mı sol kulak mı filan damarda mı filan damarda mı Arıza nerede diye bakıyor Bizim köşe başındaki kasap çıkmış gelmiş kasap Hasan Faraz'a Eline satırda almış operatör efendiye öyle diyor ''Operatör bey ben kalp ciğer çıkarmayı iyi bilirim, sen şöyle bir dur da ben çıkarayım onu.'' diyor. Yahu evladım insan kalbi başka, manda kalbini çıkarmak başka. Sen Hayvan kalbi manda kalbi ciğeri çıkarırsın, sen kasapsın. Sonra o satırla çıkarılmaz ki Onun en ince aletleri, edevatı, bıçakları var Ve en nazik ellerle o gayet dikkatleri riayetle çıkarılacak bir şey kalp o çünkü durdu mu hayat gider. Şimdi bizim kasap amca gelmiş, satırla insan kalbi çıkaracak. Masanın üzerinde yapan hastanın canına okuyacak. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak beşeriyeti, şu cerrahın ve operatörün, kalp mütehassının tırlyon defa daha rakama sığmayacak şekilde bilerek her şeyini halkettiği halde ve devasını da vermeye hazır olduğu halde falan ve falan ayıya çıkmış ben Allah'tan daha iyi bilirim. Beşeriyetin bu milletin saadeti Benim elimde diyor Benim söylediğimi yaparsanız eğer Benim arkamdan gelirseniz ancak saadete Erersiniz diyor Muhterem Müslümanlar Biz Şunu söylüyoruz Allah'ımıza milyonlar Defa ahdimiz var Rabbimizin çizgisinden Bir nefes dahi ayrılmayacağız evet. Çünkü Yaratan odur Saadetimizi o bilir ve İslam'ı böyle anlayacağız. Muhterem müminler, aziz kardeşlerim ve İslam'ı böyle anlayacağız. En küçük işimizden en ciddi davamıza kadar huduttaki nöbetçimizden buradaki mütehassıs doktorumuza kadar alimimizden velimize bütün asnaf yani bütün İş ve sanat sınıflarında her şeyde kazancımızda, vücudumuzda ve dinimiz ve ibadetimizde her şeyin en güzelini kim getirmiştir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar. 20. asrın dev filozofu. 20. asrın. Dev filozofu Doktor Muhammed İkbal Esrar ve Rumuzunda bakınız ne diyor Esrar ve Rumuzunda Dev filozof diyorum Her zaman söylüyorum Gartta hukuk bitirmiş Şartta hukuk bitirmiş Gartta 2 fakülte tamamlamış Münih'te Peyamu Meşrik metniyle teziyle Doktora vermiş 6 yıl Londra'da kaldım Londra'nın öldürücü soğuk ve zifiri karanlıklarında Rabbim bir gece evradımdan beni mahrum etmedi diyen büyük insan muhteremimler. 100 milyon 100 milyon Pakistanlının şahlanışında Muhammed Ali Cinnah'ın sağ kanadı, sağ eli Koca İkbal Esrar ve Rumuz'unda öyle diyor sonunda Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan Bey, ordinalist profesör Ali Nihat Tarlan Bey tercüme etmiş. Bende de var, tercümesi de var muhterem Müslümanlar Esrar ve Rumuz'un. Ya Resulallah diyor, eserin sonunda. Ya Resulallah diyor, ömür boyu Zat-ı Muhammed'ine bir niyazım vardı. Haya ettim, utandım da söyleyemedim. Ama ihtiyarladım, ölüm yaklaştı artık şimdi dergah-ı Muhammedine dehaletle arzumu ifade ediyorum Eğer mümkünse kubbeyi i gölgesinde bana bir kabirlik yer lütfet Eğer mümkünse Kubbe-i Kadra'yın gölgesinde Medine'de Cennetül Bakide bir kabirlik yer lütfet Eğer bu hacetime, bu istid istidama onay çıkar da evet dersen ya Rasulallah Arzın şahikasına, en yüksek tepesine çıkacağım, bütün beşeriyete sesleneceğim. Filozof ikbali, eski halimi bilirdin, bir de şimdiki rifatime, güzelliğime bak diyeceğim, diyor. Muhterem Müslümanlar. Böyle bir filozof, böyle bir mütefekkir, böyle bir kurtarıcı. Geçen dersimde söyledim, ya Rabbi yıldızıma uyanıklık nasip et... Bir minare gölgesinde bana kabir lütfet diye Rabbisine bir niyal minare gölgesinde. <gülüyor> şimdiki ne söylüyor muhterem Müslümanlar? Ya Türkiye'deki şimdiki ne söylüyor? Sizin Allahınıza da peygamberinize de kitabınıza da inanmıyorum diyor. Hayatım boyu nefret ettiğim sakallı hoca sakın üzerime gelip de beni gasledip yıkamasın diyor. Beni bir çukura isterse necaset çukuru olsun beni bir çukura gömün Üzerime varille şarap dökün o bana yeter diyor Ya Muhterem eminler Ya Geçenlerde İstanbul'da Bir derneğin mensupları panel tertip etmişler Kasteler Muhterem Müslümanlar günlük İçinizde arkadaşlarım Kardeşlerim evlatlarım içerisinde okuyanlarınız vardır ...İstanbul'da bir derneğin mensupları panel tertip etmişler. O panelde konuşuyorlar. Tatsızlık çıkarmak istemiyorum, üzerine fazla yürümeyeceğim. Sadece, sadece o panelistler, oradaki konuşmacılar... ...şöyle diyorlar muhterem Müslümanlar... ...nüfus cüzdanlarımızdan İslam kaydı silinsin diyorlar. Ya... ...temennileri bu muhterem ümriler. Nüfus cüzdanlarımızdan... İslam kaydı silinsin... ...diyorlar. Bismarck... ...muhterem ümmiler... ...Bismarck... ...Almanların... ...büyük hükümet başkanları... ...devlet adamları Bismarck... ...Hamburg'da... ...heykelini gördük... ...Bismarck'ın... ...Hamburg'da heykelini gördük... ...muhterem ümmiler... ...böyle bu, sanki kafası buluta varan... ...bir heykel dikmişler Bismarck için... Koca Üstad Allah razı olsun. Koca Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'unda da almış. Muhterem Müslümanlar, Bismarck'tan bahsediyor. Bismarck şöyle diyor bakınız. Ta Almanya'dan dünyanın en büyük ikbaline yükselmiş o zamanın Alman devletinin imparatorluğunun devlet başkanı, hükümet başkanı Bismarck muhterem müminler ya Muhammed Ya Muhammed diyor Devrine yetişemedim Zamanına ulaşamadım Sahabelerin içerisinde bulunup Bakti olamadım Mahşerde beni şefaatinden dur ve uzak etme diyor Bismarck Dünyadaki bütün kitapları Dünyadaki bütün kitapları tetkik ettim Semavi kitapları Hepsini bozulmuş tahrip Ve tahrip edilmiş gördüm Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'in getirdiği gibi taptaze duruyor diyor Beşeriyet saadet istiyorsa Kur'an'da aramalı Kur'an'da aramalı Kur'an'da aramalı diyor Onun için koca ikbal Okuyacağım kitasından başka bir yerde yine esrar ve rumuzunda Koca İkbal <gülüyor> Gertü mi khahi Süleymanzistan niistün mümkün cüzbe Kur'an zistan esfiri bi asrine hoşyar baş rahfet et ey rahre hoşyar baş diyor ey delikanlı ey Muhammed'i olan insan ey İslam'a gönlünde inşirah bulan kişi Müslümanca yaşamak ve İslam üzere ölmek istiyor musun? Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarıl. Çelik pençeyle Kur'an'a sarıl. Ya muhteremler. Ya. Ecdadımızın üç kıtaya oturttuğu, Akdenizi Osmanlı gölüne gölü haline getirdiği günleri düşünün. Kur'an'a sarıldığımız, ecdadımızın Kur'an'a sarıldığı günler muhterem Müslümanlar. İkbal de öyle diyor. Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek istiyor musun? Kur'an-ı Kerime çelik pençele sıkı sarıl. Zira, nis mümkün cüzbe Kur'an zisten, İslam üzere ölmek Kur'an'ın dışında mümkün değildir. Muhterem cemaat, dinliyor musunuz, duyuyor musunuz? Hocam demek bu Kur'an-ı Kerim'e çifte atanlar, Kur'an-ı Kerim'e boynuz takanlar, Kur'an-ı Kerim'i reddedip geri itenler demek Müslümanca ölmeyecekler mi? Ben bir şey demiyorum muhtemelen Müslümanlar. Kur'an böyle diyor, Hz. Muhammed böyle diyor, Mevlana böyle diyor. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana da öyle diyor. Men bendeyi Kur'an'ım eger candarım. Men hakîri Muhammed-i muhtarım. Eğer nakl künet cüziy in kes inkes ezgüftarım. ezu ezû vezan şuhan bizarım. Ben sağ olduğum bedenimde can taşıdığım müddetle Kur'an'ın hayranı kulu kölesi bendesiyim diyor Mevlana. Ben ben Muhammed'i i Yolunun tozuyum, toprağıyım diyor. Yedi asırdır şarkın ve garbın dahilerine eşiğini öptüren Mevlana. Yedi asırdır şarkın ve garbın dahilerine, mütefekirlerine, alimlerine eşiğini öptüren Mevlana öyle diyor. Ben can taşıdığım müddetle Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimiyim. Ben sağ olduğum müddetle muhammed Muhtar'ın... Muhammed-i Muhtar'ın yolunun tozuyum, toprağıyım. Eğer nakil künet kes ezgüftarım, bizarım azu ve zan suhan bizarım. Eğer benden bundan başkasını bir kimse naklederse ben o sözden de, o sözü söyleyenden de bizarım, bıkmışım, uzaklaşmışım, bezmişimdir diyor muhterem simalar. Evet, Koca Mevlana Celaleddin Rumi dinimi bin İslam'ın, fahri kainatın getirdiği dinin bütün dertlere bir iksir olduğunu söyledim de Muhammed İkbal de şöyle diyor demiştim Onu da okuyacağım, sonra adalet mazuruna geçeceğim. Bakınız muhterem Müslümanlar Koca İkbal ne diyor? Şuraya yazmışım Dini Mustafa dini hayat Şer'i'u tefsiri aini hayat Saygaleş âyine sa'zet senkra Ezdili ahen rubayet cenkira diyor. Koca mütefekir. Has dini Mustafa dini hayat. Alemde bir tek hayat dini vardır. Bir tek saadet dini vardır. Bir tek kurtuluş yolu vardır. O da Hazreti Muhammed'in getirdiği dinimi bin İslam'dır. O da Hazreti Muhammed'in getirdiği dinimi biliniz İslam'dır. Şer'i tefsiri ayini hayat onun getirdiği şeriatı karra-i Ahmediye hayat ayininin tefsiridir. Yaşamanın manası odur ancak yoksa hayat bir matemhanedir. Bedüzzaman da Risale-i Nur'da öyle diyor. Müslikin iç alemi cehennemi andırır. Ömrü bir matemhanedir diyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim semadan düşen herhangi bir gıdayı kuşların kapıştığı gibi gönlü perişandır veya bir kimseye semaya çık bakayım denildiği zaman ne kadar güçlük içerisinde kalırsa arz üzerinde mümkün mü mümkün değil şu halde bir müşrikin bir putperestin bir İslam düşmanının iç alemi böyledir diyor Kur'an-ı Kerim. Muhterem Müslümanlar onun için şer'i'u tefsiri ayini hayat var olmanın tercümesi var olmanın manası şer'i mübîn Ahmedidir. Şer'i şer mübîn İslam'dır dedikten sonra Koca İkbal şöyle diyor muhterem sunmalar. Sayıkal eş aine sadece senkra o dinin o Kur'an'ın cilası taşı ayna yapar diyor. O dinin mübîn İslam'ın o kitabı ilahinin nuru ve cilası taşı ayna yapar diyor taşı. Yani Taş gibi kalpleri miratı hak miratı hakikat haline getirir. Evvelce vehiyekelhicarati ev eşet Dukas ve fehvasınca Cenab-ı kafirler münkirler ve münafıkların kalbinden bahsederken Kur'an'da onlar taş gibidir Eşet Dukas ve taştan da daha adi ve bayağıdır diyor. Ya muhterem Müslümanlar, ya meğer dünyada neler varmış görüyor musunuz muhteremimler? Gençler, gençler, Allah'ın genç kulları, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların kalbi diyor Kur'an-ı Kerim. Aynen metruk şu taş var ya, hüsnü tutmuş taş, o gibi taştır. Ev eşedü kasve, belki ondan da daha serttir, daha kasvetlidir. Niçin? Ve inne mine'l hicârati lema yetefecceru minhül elhar. Ve in minha lama yeshqqu fayaxrzu minhul minhul ma. Ve in minha lama yahbtu min khashatillah. Taşların arasından dereler akar, taşların içerisinden pınarlar çıkar, taşlara celalı ilahi dokundu mu? Hz Musa'nın turu sinası gibi milyon parça tuz buz haline gelir ilahi haşetten diyor. La anzelna haddel Qur'an la jebilin lara'itahu khasham min khashatillah. Eğer bu Kur'an Hakim, Azameti vahiyyesiyle dağlara inseydi insan'a değil de dağlara, lara <gülüyor> e'tehu khāshi am mūtasaddi amin khāshitillah Allah'ın haşetinden param parça tuz buz olduğunu görürdünüz diyor. Muteremimler, fakat insan oğlu ya insan oğlu. Yüce Rabbim bize tevfikini, lutfet ya Rabbi, imdadını ihsan et Eğer Taş gibi bir kalp... Hazreti Ömer... Daha Hazret değil... Ömer Ubnül Hattab... Ömer Ubnül Hattab... Peygamberi Zişan Sallallahu Aleyhi Vesselam Hazretlerini... Muhterem Müslümanlar... Ömer Ubnül Hattab... Peygamber Efendimiz'i katletmeye geliyor... Ya... Kalbi... Taş... Taştan da daha katı... Çünkü taşlar, ağaçlar... Esselamü Aleyke Ya Muhammed... Esselamü Aleyke Ya Resulallah diyorlardı... Mucize olarak... Fasih dille Peygamber Efendimiz'in nübüvvetini tasdik ederek selam veriyorlardı. Derslerimizde devamlı söylüyoruz. Taşlar dahi böyle muhterem mümirler. Ömer Hüb-i Darun nedvede karar alıyorlar. Bu işi sen görürsün ya Ömer diyorlar. Çekmiş kılıncını Peygamber Efendimiz'e katle geliyor. Kaziyeyi anlatmama lüzum yok. Kaç defa anlattı muhterem mümirler. Nihayet, eşhedü elle ilahe illallah. Bu eşhedü enle Muhammeden hadihu varasöyle. Ne oldu yüce Rabbi'm? Ne oldu? Ne oldu? İslamı kabul edivermekle, şahadeti okumakla, tevhid getirmekle ne oldu yüce Rabbi'm? O taşlardan katı kal, katı kal, bal mumundan daha yumuşak, nur ile pırır pırıl doldu ve yumuşayı verdi. Hazreti Ömer'in gözünde gözyaşları. yaşlar ya. İpekten daha nazit, pamuktan daha ince ve yumuşak. Kuş tüğünden daha muhterem Müslümanlar Her şeyden alınan ilahi nurla pırıl pırıl hale geliverdi o kalp. Bir anda Muhammed İkbal ne diyor muhterem Müslümanlar? Saygaleş ayine sazet, Senkra O dini mübin İslam'ın nuru Kalplere bir anda aynalık lütfeder. O ayna büyüdükçe kainatı içine alır, o ayna parladıkça Allah'ın tecellisine mâkes olur. Muhterem Müslümanlar, o ayna istidat kesbettikçe, Hazreti Kur'an'ın meani ve hakikini o kadar idrak eder ki, Seyyid İbrahim'i Düslukiye Hazretleri öyle diyor, Kur'an-ı Kerim'i her okuyuşunda, ayatı ilahiden başka mana anlamazsam Kur'an'ı anladım saymam diyor. Hocam birazdan mübalağa ettim ben. Ama Kur'an da öyle diyor. Hadi ben mübalağa ettiğimi kabul ettim. Hemen birden kabul ettim. Ama Kur'an da öyle diyor. Kul levken el bahru midadelli kelimati Rabbi lenafida el bahru qabla an tanfada kelimatu Rabbi ve law mislihi madada. Ya Muhammed, ya Muhammed bil ve bildir ki bütün asabın ve kıyamete kadar ümmetlerine eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa da yazsalar, Kur'an-ı Kerim'in mana ve esrarını durmadan yazsalar, denizler biter de tekrar denizler gibi bir mürekkep daha getirsek yine Kur'an'ın mana ve hakikatleri bitmez diyor. Bizim işte şu kelamımız bu muhterem Müslümanlar. Evet. Türkiye'mizde bugün altı dine yakın Kur'an kursumuz var. Ya Rabbi daim ve baki kıl. Bunu, bunu 60.000'e 60 çıkar Yüce Allah'ım diye dua ediyorum. Niye? Çünkü Türkiye'nin 60.000 köyü var Muhterem Sumalar. 600 küsur kazası var, 76 vilayet oldu şimdi. Evet Muhterem Mümiler, şu halde 60.000 köyde 60.000 Kur'an kursu, 600 küsur ilçede, 600 küsur İmam Hatip Okulu ve her ortaokulun yanında da birer, orta, birer İmam Hatip Okulu istiyoruz Cenabı ı hakk inşallah Teala'da. Evet Mesele kendiliğinden geldi Muhterem müminler. Tabi muzulun ortasında olacak ama Kaç dakikamız var Bitti mi saatimiz Evet Muhterem müminler, Her ortaokulun yanında Bir de İmam Hatip okulu dedik ya Geçen sene Geçen sene 1600 memleket evladı, 1600 Konya çocuğu Konya İmam Hatip Okulu'na müracaat etti muhterem 1600 memleket evladı müracaat etti. Bunlardan 500 kadarını yerimiz anca müsait olur diye alındı. Kayıt yapıldı 500 kadarı. 1100 tanesi anne babasıyla İmam Hatip'in kapısından ağlayarak ayrıldılar. Muhteremimler bu bu sene 2600 olabilir. Yani bu 1600 bu sene 2000 olabilir, 1800 olabilir, 2500 olabilir. Ve şimdi hazırlık var. Ne yapalım? Yerimiz yok. Birkaç yüz kişiyi ya alırız ya alamayız deniliyor. Denilecek muhterem Müslümanlar farasa. Farazı diyorum ben. Tamam mı? Yani 1500-2000'e yakın memleket evladı yine belki 2000'den de fazla ağlayarak dönecekler. Biz bu memleketin evladı değil miyiz diye. Biz bu vatanın evladı değil miyiz diye. Biz öyle evladı mıyız bu insanların diye... Anaları da ağlayacak, babaları da kendileri de ağlayacaklar muhteremimiler. Az evvel size söyledim. Herhalde çok garibinize gitmiştir hazar. Benim çok garibime gitti muhterem müslümanlar. İstanbul'daki panelde İstanbul'daki panelde konuşuyorlar, konuşuyorlar. Nüfus cüzdanlarımızdan İslam kaydı silinmeli diyorlar. Nüfus cüzdanlarımızdan İslam kaydı silinmeli diyorlar. Yani bu memleket için, bu necip millet için, bu aziz vatan için, bu vatan çocukları için bir şeyler düşünüyorlar. Konyalı! Konyalı! Şu halde bunlara, bunlara milyarda bir dahi geçit yok demek için İmam Hatipler'in alacağı talebe adedini çoğaltmaya mecburuz muhterem Müslümanlar yani binalarımızı bugün Türkiye'de 400 kadar İmam Hatip Okulu var tabi hükümet düşünüyordur daha açacaktır inşallah Muhterem Müslümanlar Hazar bizim hükümetimiz değil mi Muhterem Müslümanlar bizim hükümetimiz bizim devletimiz bizim mebuslarımız bizim bakanlarımız bizim reyimiz alarak oraya çıktılar Demokraside halk hakimiyeti Halk iradesi Halkın ihtiyacı Halkın saadeti esastır Temel gayedir binaenaleyh Biz halkız biz milletiz İmam Hatip okulu istiyoruz Herhalde adedini çoğaltacaklar İnşallah Muhterem Müslümanlar Ama Konyalı olarak Konyalı olarak Bizim Bugünkü İmam Hatip okulumuz Bina olarak Yeni müracaatlara kafi değil muhterem Müslümanlar Evet Yeni müracaatlar için Memleket evladını kayıt yapacak durumda değil Öyleyse Binayı tevsi etmek Ve bu kontenjanı Çoğaltmak üzerinde Vazifemiz çok mühim Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri burada bize vazife veriyor Bir damla gözyaşının dahi Memleket evladının gözünden yere düşmesine razı değiliz. Ve bir tek evladımız, bir tek çocuğumuz, Konyalı çocuğumuz dahi bu nur yuvası İmam Hatip'in kapısından mahrumiyetle dön, ağlayarak dönmesini istiyoruz. Buna bir çare arıyorlar. Bu işte meşgul olan kardeşlerimiz, hayatını buna vakfeden, hatta servetini bu iş için ortaya koyan kardeşlerimiz, bir bina başlattılar. Sille yolu asfalt şantiyesinin, ya ben yanında Anadolu İmam Hatip Lisesi binası inşaat halinde. Geçenlerde gittim kendim gördüm muhterem Müslümanlar. Konyalı kardeşlerimi lütfedin, zahmet buyurun. Allah'ınızın aşkına diyorum. Oraya kadar bir gidin o dev binayı bir görün. Şimdiye kadar 10 milyar 11 milyar harcanmış. Konyalı veriyor bunu kimse değil siz kardeşlerimiz veriyorsunuz da yapılıyor haberiniz olsun Cenab-ı Hak cümlenizden sonsuz defa razı olsun inşallah teala. 800 sınıflı bir bina bu öğretim devresine bu kayıt devresine Eylül'e bunun 40 veya 80 sınıfını hemen yapıp yetiştirip açmak istiyorlar İnşaat derneğinde bulunan kardeşlerimiz hiç olmazsa 2000, 2000 talebeyi alacak kadar bir kısmını, suvasını bütün müştemilatını yapıp buyur deyip memleket evladını açmak istiyorlar İmam Hatip kaydı için. Muhterem bunun içinde Konyalımızın yine yardımına ihtiyacı var. Konyalı geçmişte Yüksek İslam binaları yaptı, Konyalı geçmişte İmam Hatipler yaptı, Konyalı Hacı ve İsaade sitesini yaptı. Geçenlerden mühteefendi kardeşimin ziyaretine gittim camiyi beraber gezdik. Masraf Masraf Sakınılmamış Sabahı haşra kadar ayakta kalacak Kıyamete kadar İslam ümmetine hizmet edecek Bir eser olarak dikilmiş durumda Muhterem Müslümanlar Hacı Veysade hocamızın ismi Sitesiyle sabahı haşra kadar Yaşayacak teala. Siz yaptınız bunu Daha nice Kur'an kursu ve kutsi eserler ve kıyamet sabahına kadar da yapılacak Muhterem Ben şimdi kardeşiniz olarak Düşman bir değil ama Bu nüfus cüzdanlarımızdan İslam'ı sildireceğiz diyenlere karşı Aziz cemaat Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri Trablusgarp'ta harp devam ediyor Askerimiz orada kırılıyor. Şehit oluyor, şehit oluyor, şehit oluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu zaaf gününde Pakistanlı 100 milyon kardeşimiz gelebilen meydanda toplanıyor. Pakistanlı şairler, edipler, edipler konuşuyorlar. Muhammed İkbal de konuşuyor. Manzum bir hitabesi var. Manzum hitabesinde dalmıştım şöyle diyor. Pakistan'da meydanda oluyor bu. Yüzbinlerin milyonların toplandığı meydanda oluyor. Dalmıştım. Melekler ruhumu fahri kainatın huzuruna götürdüler. Allah'ın Rasulü sordu bana, Ya İkbal, ne getirdin bana diye. Tahirül Mevlevi kabir taşında diyor ya Müslümanlar. Tahirül Mevlevi kabir taşında diyor ya. Eli boş gidilmez gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim ben suç getirdim dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtında çok güç getirdim diyor ya Tahir-i Muhammed İkbal'e de Allah'ın Resulü soruyor eli boş gidilmez gidilen yere İkbal bana geldin ne getirdin diye sordu Resulullah diyor elimde iman için, İslam için Kur'an Kur için, iffet için, namus için şahsiyeti Türk için Cihad eden kardeşlerimin, şehitlerin kanını getirdim ya Rasulallah ki Cennet, cennette bile bu manada bir nimet bulunmasa gerektir dedim diyor. Muhterem Müslümanlar İkbal bunu böyle söyleyince Pakistanlı kardeşlerimiz Al-Nihattar'la Mukaddimesinde öyle diyor Pakistanlılar Cebinde parası olmayanlar üzerinden elbisesini çıkarak alt donacak gömlekçek evlerine gittiler diyor. Cüzdanlarını, varlarını, yoklarını, partisilerini, kaftanlarını koydular. Öyle bir şey olmayan da sıcak ülke, üzerinden diyor entaresini veya gömleğini çıkarıp alt donacak gömlecek evlerine gittiler diyor. Muhterem Müminler, Trablusgarp'deki mümin kardeşimin, şehit Türk kardeşimin, şehit mümin kardeşimin kanını kadar kutsiyse, Bugün İmam Hatib'in taşıdığı mana bir o kadar kutsi ve mübarektir. Gelecekte İslam demektir. Gelecekte İslam'ın hayatı demektir. Gelecekte Kur'an'ın bakasına sur demektir, kal'a demektir. Binanayı bugün cüzdanlarımızı çıkaracağız, silip geçeceğiz inşallah. Bir seferinde mutlaka müslümanlar... Akşehirli Hoca böyle bir mavzu için Sultan Selim'in Sultan Selim'in minberinde böyle bir mavzu için Yardım istediği cemaatten Akşehirli Hacı Ahmet Efendi Hoca Eslafımızın kabirleri cennet olsun Efendiler dedi Hocanın aldığı maaş o zamanlar 49 liraydı Efendiler 49 lira Şimdi memleketin kahramanları o zamanlar Ulemaya 49 lira veriyorlardı Hoca Hacı Efendi 45 lira alırdı Allahu Alem Hacı Rahmefendi, postalda Hacı Rahmefendi Kapı Camii'nin hatibiydi. Senelerce iki buçuk liraya hatiplik yaptım Kapı Camii'nde derdi. Şimdi biz imkanımız var. Ben cübbe falan çıkarmayacağım, benim imkanım var muhterem Müslümanlar. Ve rızgımdan keserek, bir emekli müftiye kardeşiniz olarak rızgımdan keserek, İmam Hatib'in binasının kardeşlerimize ikmal edilip teslim edilmesi için ben bir milyon Hiçbir şey değil muhterem Müslümanlar, hiçbir şey değil. Selefimiz çuvalla, keseyle vallahi altın verirlerdi sahabe ve eslafımız. Ben hiçbir şey vermiş saymıyorum kendimi. Evet, secaden üzerine bereket parası olarak bir milyon ben veriyorum. Siz kardeşlerimden de İslam davasına yardımınızı reca ediyorum. Reca ediyorum. Ekmeği yarım yiyeceğiz, yanına peynir ve koymayacağız gerekirse Ama biz İslam'sız, imansız, Kur'an'sız yaşayamayız diyeceğiz Tamam mı muhterem Müslümanlar? Konyalar bütün evladınızı Siyasala gönderin, tübbiye gönderin, mühendis mektebine gönderin, o bir de gönderin İmam hatipten geçerek gönderin ki Dinini, İslam'ını, inancını perçinleyerek gitsin Kalbini ayna yaparak Memleket evladına hizmet etsin i̇nşaallah Teala Sallu alâ Rasûlinâ Muhammed Buyurun aşk ile kelimeyi i şehadet Eşhedü en lâ illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlü kelimeyi i münciyi, i münciye mübarekesiyle Mevla cümlemize husnu katimeler tevfik eyleye Hakkı hak bilip Hakkı ıttibâk Batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garrayi Ahmediyeyi Muhammediyeyi i muhammediye mustafa ve ittibalarımızı yevmen fe yevma ile Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram ile. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetev ma yasifun ve selamun alel mursilin velhamdülillahi Rabbil Alemin Elfatih